Sünnetin düşmanları hep azılı, Gittiğin yolda tuzaklar kazılı, Vahide fitneye derman yazılı, Zulu dedikleri oysaldır bize, Sünnetin düşmanları hep azılı, Gittiğin yolda tuzaklar kazılı, Vahide fitneye derman yazılı, Zorlu dedikleri oysaldır bize, Zorlu dedikleri oysaldır bize, Gafiller konuşuyor düşünmeden, Yanlışa koşuyor, hiç düşenmeden kelam canını dine, düşenmeden Ehvan dedikleri kosaldı bize, kafiler konuşuyor, düşünmeden. Yanşa koşuyor, hiç üşenmeden. Kelam canın izine üşenmeden. Ehvan dedikleri kosaldır bize. Ehvan dedikleri kosaldır bize. Sabr silah edin, yolumuz sızı. Nara giden yolları var yolsuzun. Ayakta rüya güren uykusuzun. Ömran dedikleri kırsaldır bize. Sabrı silah edin yolumuz uzun. Nara giden yolları var yolsuzun. ayakları rüya güren Uykusuzun, Ömran dedikleri, Kırsaldır bize, Ömran dedikleri, Kırsaldır bize,